Tağuzu bilaah ve nas ve nas ve min amalina. ve yudlil Ve la ilaha illallah la ve abduhu 14. başlık Rüya İbrahim'e. İbrahim'in İbrahim, e. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası. Ve ade İbrahimu ila Mekke ba'de muddetin. Ve ade ade out dönmek. Avede. dönmek demek. Out dönmek, tekrar etmek. Aslı kökü budur. Ve ee, burada şeyin yerini Elif almış, Vav'ın yerini Elif almış, A'de olmuş. Ve A'de İbrahim'u dönme fiilinin faili İbrahim o yüzden harekesi ötre. İla E'a manalarını verir. Falan yere, filan yere bunun gibi. İla Mekke'te Mekke'ye. İla harfi cer'dir. Yani kendisinden sonra gelen ismin son harekesini esre yapar. Fakat burada Mekke kelimesi gayr-i olduğu için üstün aldı. Gayrimusarif kelimeler esre alacağı yerde nasip edilirler. Yani üstün ile harekelenirler. İla Mekke'te. Ba'de müddetin. Müddet bizim bildiğimiz müddet. Yani Türkçe'de geçmiş bu kelime. Süre demek bir müddet. Ba'de sonra demek. Ba'de müddetin bir süre sonra. Müddet burada nekre. Bir süre sonra, bir müddet sonra İbrahim Mekke'ye döndü. Ve laqiya, daha önce geçtiydi galiba. Karşılaşmak demek. Ve İsmail'e. Bakın laqa, lifilin mef'ulü İsmail. Ve İsmail'e. O yüzden İsmail hareketi üstün oldu. Mef'ul. İsmail ile karşılaştı. Ve Hacer'e. Hacer ile karşılaştı. Bu da aynı şekilde. Mef'ul hacer kelimesi de. Ve feriha, feriha sevilmek demek. Ve feriha İbrahim'u, feraha fiilinin faili İbrahim, o yüzden hareket sözü. Bir veledihi ile bir veledihi bir harfi cer. Aleyküm selamünaleyküm. Bir şeyle beraber, bir şey ile, ile manasını katar Arapçada. Biseriha, şey, Ferhe İbrahim'in bu veledihi. Veledihi oğlu, çocuğu İsmail ile çocuğu İsmail ile sevindi. Ona mutlu oldu, sevindi. Bir harficer cer olduğu için bir veledihi oldu. Ve kâne İsmailu İsmail burada özne. İsmail'u veleden sığiran. Bu veleden sığiran sıfat mevsuf. Küçük. küçük bir çocuk idi. Kane idi. İsmail küçük bir çocuk idi. Veleden sığiran. Yani burada da müpteda haber var. Burada müptedağımız yani özne demek müpteda. fail de özne demek müpteda da özne demek. Burada müpteda haber var. Aleykümselam Aleyküm yaptı. Yani İsmail'u veleden mütteda haberdir. İsmail bir çocuk idi. İsmail'u sagiran. İsmail küçük idi. Bu da mütteda haber şeklindedir. vekane İsmail'u veleden sagiran dediğimizde sıfat mevsuf, yani velet ve sagir kelimeleri dört şeyde birbirine uyumlu. Tekillik çoğulluk bakımından her ikisi de tekil. Erkeklik dişilik bakımından her ikisi de eril, erkek. Harekeleri her ikisi de aynı. Bir de ne vardı? Marife. Marife ve nekrelik vardı. Marifelik ve nekrelik de Her ikisi de nekre. Yecri ve yelabı. Yecri koşar demek. Cera koşmak. Yecri koşuyor. Burada koşar geniş zaman fiilinde. Koşar ve yel abu ve oynar. Leabe oynamak demek. Oyun demek. Koşar ve oynar ve yakhrucu ma'a walidihi yakhrucu çıkmak haraca çıkmak yakhrucu çıkıyordu ma'a walidihi walid baba demek ma'a harf-i cer ma'a buradaki ma'a harfi cer ma'a walidihi yani babasıyla beraber beraber demek ma'a babasıyla beraber çıkardı dışarı çıkardı yani ve kâne İbrahim'u. İbrahim neymiş? İbrahim idi. Ne idi? Yuhip bu. bu sevmek demek. Hub hub sevgi. yuhibbu bu seviyor. Seviyor idi. Neyi? İsmail ile İsmail'i seviyormuş. İsmail burada mef'ul Yani sevmek fiilinin mef'ulü İsmail. İsmail'i seviyordu. Cidden çok. İsmail'i çok seviyordu ve zati leyletin ve zati leyletin bir gece demek. Zati leyletin bir gece Ra İbrahimu Ra görmek gördü. Burada geçmiş zaman fiili olarak gördü. İbrahim gördü. Neyi gördü? Film menami rüyasında gördü. Menam nev'den gelir. Nev uyku demektir. Menam Uykusunda. Ama burada e, rüya kastediliyor. Menami yani rüyasında fi harfi cer. O yüzden menam kelimesi esreli. Fil menami ennehu. Ennehu burada kendisine işaret. Muhakkak ki o kendisi yani. Yezbehu, yezbehu İsmail'e. Zebehe boğazlamak. Yezbehu boğazlıyor. Ennehu, yezbehu İsmail'e boğazlama fiilinin mefulu İsmail İsmail'i boğazlıyordu bu şekilde rüyasında gördü bir gece rüyasında İsmail'i boğazladığını gördü kane İbrahimin nebiyen Sadıka Sadıkan İbrahim nebiyen Sadıkan sıfat mevsuf Sadık samimi bir nebi idi peygamber idi Ve kane menamuhu, menamenen Sadıka. Ve kâne mena muhu yani rüyası neymiş menamen sadıkan bu da sıfat mevsuf sadık doğru bir rüyaydı idi. Ve kâne İbrahim'u Khalilullah, Khalil Allah'i niye Khalil oldu? Niye? Evet. Halilullahı burada mudafun ileyh var ama halil kelimesi meful olduğundan İbrahimu Halilullahı Halilullah olması lazım. Allah'ın dostu İbrahim gibi bir şey mi olacak? İbrahim Halilullah idi. Allah'ın dostu idi. Hocam tane olunca ona meful yapılmaz. <gülüyor> He, ismini nasp, ismini ref, e, haberini nasp eder. Doğru. Kâne, ismini e, ref, haberini nasp eder. Burada Halilullah haber oluyor. Yani bu bir müpteda haber e, cümlesi. Evet, bu yüzden halil, Halilallahi, yani Kâne'den dolayı haber burada nasp edilmiş. Halil, yakın dost demek. Allah'ın yakın dostuydu İbrahim Aleyhisselam. Fe erade en yef ale, fe erade istedi. Bunun üzerine neyi istemiş? Bu sebeple fe erade en yef ale. Yef ale yap, yapıyor. En yef ale enden dolayı nasp ediyor fiili. En yef ale e, yapmayı. Yani buradaki en edatı yapmayı manasını kat, katıyor. Yapmayı istedi. Neyi? Mâ emârahullâhu. Allah'ın kendisine emrettiği şeyi. Emra emretmek. Emârahû, ona emretti. Yani kendisine emrettiği. İbrahim'e emrettiği emârahullâhu. Burada Allah fail olduğu için emir fiilinin. Yine ötre. Emârahullâhu. Fil menami. O rüyada, yani o malum rüyada Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yapmayı istedi ve kale İbrahimu li ismaile İbrahim Aleyhisselam burada öt eee mefail olduğu için zaten ötreli li harficer cer İsmaile li ismaile İsmaile li için demek falan için falana filana li fulanin mesela falana kale li fulani yani falana dedi. Burada li bu manaları e a için bu manaları katar. li İsmail ile İsmail kelimesi de gayrı olduğu için üstün aldı burada. Yani aslı li İsmail ile olması gerekirdi. Gayrı müsarif, Arapça olmayan bir kelime olduğu için İsmail kelimesi li İsmail ile oldu. Ve burada e, Safa Suresi'nin 102. ayeti geliyor. Estağfurullah. İnni era muhakkak ki ben görüyorum gördüm era fil menami rüyada enni ben ezbehuke ezbehu boğazlıyorum ke ezbehuke seni boğazlıyorum seni boğazladığımı enni seni mı buradaki enni işte e, fiile o şeyi mana katıyor dedik ya yapmayı boğazladığımı en bu yüzden enni inni demiyor da enni diyor enni ben seni boğazladığımı gördüm. Fenzur bak mazatera. Ne görüyorsun? Ne dersin? Mazatera görüşün nedir? Enni ne oluyor canlıda? Ben. Ben burada en edatıyla birlikte. Mesela en yezbehe. Kesmeyi. Yezbehe kesmeyi. Kesmek. Kesiyor demek. En yezbehe Burada en ezbehu Ben olunca ezbehu Yezbehu başkası için En yezbehu En yezbehu kedeseydi Seni kestiğini Olacaktı Burada ezbehu ben boğazlıyorum Seni boğazladığımı Yani buradaki mi mı takısını Bu en ile veriyor <gülüyor> Tabi Buradaki ezbehu Yani elifle başlayan Ezbehu ben boğazlıyorum Yezbehu o boğazlıyor Tezbehu sen boğazlıyorsun O zaman en, en, en ni Ben aynı zamanda fail oluyor. Tabi buradaki ni Ni var ya ni En ni Yani ben seni boğazladığı mı Buradaki mı manasını en ile veriyor Mezbah buradan mı geliyor? evet buradan geliyor Boğazlama yeri Boğaz. Fenzur bak Düşün bak Maza tera maza ne demek? Tera görüyorsun. Ne görüyorsun? Yani buradaki kastedilen mana ne düşünüyorsun? Ne dersin? Yani görüşün nedir? Maza tera görüşün nedir? Ne düşünüyorsun? Evet, bir aynı ayetin devamı kale ya ebeti dedi ki ey babacığım ya ebeti ey babacığım demek. Ebeti eba baba ebeti babacığım Ey babacığım. Uf'ul ma tu'meru. İf'al ma tu'meru. Emrolunduğun şeyi yap. Uf'ul yap. Ef al, ef al, if al yap. Sen yap. Emir kipi yani fiilin emir kipi. İf'al ma tu'meru. Ne emrolunuyorsan. Ne emrolunuyorsan. Emrolunduğun şey. Tu'mer senin emrulduğun şey, sana emredilen şey, meru, se, e, gelecek zaman gibidir. Burada edatıdır. Sonra, sonra manasını, yakın geleceği ifade eder. Savfe, uzak geleceği ifade eder. Savfe, uzak geleceği ifade eder. Se, yakın geleceği ifade eder. Se, tecidu, Vc'de e, kökünden gelir. Vc'de bulmak demek. Tecidu, sen bulacaksın. Tecidu ni, beni bulacaksın. Setecidu ni, setecidu ni, beni bulacaksın. Nasıl? Nasıl bulacaksın? İnşaallah, Allah dilerse, min sabiriin, sabredenlerden olarak bulacaksın. Min harficer. O yüzden esreli harekeledik sabirin sabirun değil de sabirin yani çoğulunda eğer esre alacaksa iğne gelir merfu ise une çoğullarda böyle sabirune sabirine buradan min harfi cerrinden dolayı mine sabirine sabredenlerden bulacaksın min dendan manasında İnşa allah'u biliyorsunuz zaten. İn şart edatıdır. Yaparsa, ederse inşa e, şae edilemek demek. Dilerse, kim dilerse Allahu fail Allah. Dileme fiilinin faili Allah. İnşallahu. İnşallah edersek ne olur mana? İnşallah Allah'e Allah dilerse allah çünkü Allah bu sefer şaifinin mefûlü oluyor. İnşaallâhe. Yani bir harekeyle bak mana nereye gitti. Allah'ı dilerse. İnşaallâhe. Allah'ı dilerse. İnşaallâhu. Allah dilerse. Ve ehaze Aldı. Tuttu. Ehazı. Almak tutmak. Ve ehazı. İbrahim'u İsmail'e İsmail, İbrahim fail İsmail Meful kim almış kime almış İbrahim İsmail'i İsmail aldı Ma kendisiyle beraber Ma beraber demek Hu burada zamir kime burada İbrahim'e dönüyor Onunla beraber kendisiyle beraber yani İbrahim Aleysam kendisiyle beraber İsmail'i aldı ve Ehadı Sikiyen Sikiyen bıçak demek Sikînen burada yine mef'ul yani ehaz fiilinin mef'ulü. Alınan şey. Alınan şey bıçak. O yüzden hareketi ötre. Şey üstün. İsmail'e dönüyor mu? Ona da dönebilir. Ona da döner. İsmail'le beraber evet. Bıçağı da aldı. Doğru. İsmail'le beraber, onunla beraber bıçağı da aldı. Evet. Velemma henüz demek lemma yaptığı zaman bu manalara gelir. Velemma belaga ulaştığında. Velemma belaga ulaştığında demek. Belaga ulaşmak. Velemma belaga ulaştığında o anı bildiriyor. İbrahimu İbrahim ulaştığında nereye? Minen. Yani Mina'ya ulaştığında Mina malum yer. O yüzden e, mef'ul olarak da yani belagafilni mef'ulü nesnesi Mina. Mina'ya ulaştığında erade <gülüyor> en yezbeha İsmail'e erade istedi. Neyi istedi? Hemen en edatıyla yapmak istediği şeyi en ile belirtiyoruz. En yezbeha. Boğazlamayı Boğazlamayı İsmail'e İsmail'i boğazlamayı Mef'ul İsmail En yezbehe İsmail'e Vettaca'a Vettaca'a Yatırdı Yatırmak demek İttica yatmak Uzanmak demek Vettaca'a İsmail'u Alel ardi Bakın burada İttica fiilinin Yatma fiilinin faili İsmail İsmail uzandı Alel ardi Ala Üzerinde demek Harfi cerdir. Alel ardi, yeryüzü, yer, arz, arz, yer demek. Bu e, aladan dolayı harekesi esre. Yer üzerine uzandı, yere uzandı. Yere yattı veya. Ve erade İbrahimü, İbrahim istedi. Neyi istedi? Bakın neyi sorusunu hemen en ile ayırdık. En yezbehe, boğazlamayı istedi. Ve vade a vade as sekii ne vade koymak ve yani akibet faz var burada bunun üzerine bıçağı koydu nereye? Ala hulqum-i İsmail hulqum şu qatlak boğaz az. Ala hulqum-i Hulqumu İsmail'i olması gerekir aslında. Çünkü mudaf mudafın ileyh var. Fakat İsmail kelimesi gayrı olduğu için ile oldu harekesi. Hulqumu İsmail ile. Onu boğazlamayı istedi ve bıçağı onun boğazına koydu. Evet. Velakin Allah niye Allah Üstünlü burada. Velakinne Allah'e İnne'nin kardeşlerinden değil mi? Evet. Lakinne İnne'nin kardeşlerinden yani ismini nasbeder, eder. Haberinden. Haberini ref eden e, kardeşlerinden. Velakinne ne yaptı? Allah lafsını üstünlü yaptı. Yani Allah yine fail burada. Ama lakinne'den dolayı harekesi üstünlü. Velakinne Allah'e yuhibbu yuhibbu sevmek istemek. İstiyordu, seviyordu. istiyordu burada manası. Hayır. Bu da aynı şekilde olur mu? Hakimnallâhe yuhippo en... Yuhippo olması lazım. Yuhippo olması lazım. Orada mı yuhippo? Evet. Yuhippo. Yuhippe. Yuhippe niye üstünlüğü vermiş ki? bilmiyorum yani başka bir kaydeden dolayı mı böyle yapmış ama bunun üstünün olması lazım velakinnallâhe bu olması gerekir yani neyse bir yani bir altı. He, ev bu evet <gülüyor> en yera görmeyi yera görüyor en yera görmeyi görmeyi istiyordu yani Allah görmeyi istiyordu. Nasıl görmeyi istiyordu? Hel yefalu haliluhu. Hel midir mıdır? Mi, Şeklinde soru şeyidir. Hel yefalu yapacak mı? Kim yapacak mı? İşte haliluhu. Dostu İbrahim. Haliluhu. Hel yefalu dostu bunu yapacak mı? Ma muruhu, Yani kendisinin ona emrettiği şeyi yapacak mı? Ve hel Yuhipullah'e hel midir midir demiştik ya. Yuhipullah'e ekser eksera Allah'ı mı daha çok seviyor? Yuhipullah'e yani sevginin e, mef'ulü sevme filini mef Allah Allah'ı mı seviyor? Daha fazla ekser daha fazla daha çok demek. Kesir çok demek. Ekser daha çok demek. Allah'ı mı daha çok seviyor? Ev yoksa veya bu manalara gelir. Yoksa yuhibbo imnehu ekfer. Oğlunu mu daha çok seviyor? Bunu görmeyi istedi. Ve neceha. Neceha başarmak demek. İbrahimu fil imtihani. İbrahim imtihanda başarılı oldu. Kazandı. Neceha kazanmak, başarılı olmak demek. Ve neceha İbrahimu fil imtihani, imtihanda fi harfi cer olduğu için D'da manaları katar sonunu esreli yaptı. Fil imtihani, imtihanda İbrahim kazandı. Aleyküm Fe ersel Burada e, ra'nın üstünde cezm olması gerekiyor. Fe ersel'e değil de fe ersel'e olmalı. Fe erselallahu Cibri ile Allah Cibrili gönderdi. Ersele, resele göndermek. Rasul buradan gelir, elçi manasında. Risale mektup demek. Risaletun mektup demek. Haber taşımak. He? Ha? Haber taşımak. Yani, yani elçi gönderme, gönderme manasından gelir. Resale göndermek demek. İrsaliye deriz mesela gönderme fişi. Bu oradan gelir. Yani göndermek demek. Fe Allahu Allah gönderdi kimi? Cibrili, Cibri ile Cibril burada mef'ul olduğu için üstünlü. Cibril normalde kayr musarif olduğu için cerh aldığı yerde de üstün alır ama burada mef'ul yani nesne gönderilen şey. Bir kebeşin. Kebeş koç demek. Bir kebeşin kebeş ile yani koç ile gönderdi Minel cenneti. Cennetten bir koç ile gönderdi ve kale ve şöyle dedi. Cennetten bir koç ile gönderdi ve şöyle dedi. İzbe haza bunu boğazla. İzbe zebhe boğazlamak izbe boğazla. Yezbehu o boğazlıyor. Tezbehu sen boğazlıyorsun. Ezbehu ben boğazlıyorum. İzbe boğazla. izbeh haza bunu boğazla yani bu koçu kes ve la tezbeh ile, bakın olumsuz emir la ile la tezbe izbe boğazla la tezbe boğazlama yani la izbeh demiyoruz da, la tezbe boğazlama la tezbeh isma ile, İsmail'i boğazlama ve ehabballahu ve Allah, istedi, amele İbrahim'e sevdi. sevdi, evet sevdi. Allah'ın bu amel, Allah onun bu amelini sevdi. <gülüyor> Aleyküm selam. <gülüyor> e, e, İbrahim'in bu amelini Allah sevdi. Ve emeral, emeral Müslimine, Müslümanlara emretti, bir bu boğazlama yani kurbanı kurbanı Müslümanlara emretti. Fi'idil <fî> Adha. Kurban Bayramı'nda boğazlamayı Müslümanlara emretti. Fi <fî> harfi cer. Eid bayram. İdil Adha aslı İdul Adha'dır. İdul Adha. <fî> Fakat burada fi <fî> harfi cerinden dolayı fi'idil <fî> Adha. Yani mudaf mudafil ne var? E, o yüzden bayram Eid kelimesinin manası şeyi harekesi esre oldu. Fi Eid al-Adha. Fiden ayırırsak Eidul Adha, Kurban Bayramı. Adha çoğuldur, Kurbanlar demek. Dahiye Kurban, Udhiye Kurban. Adha Kurbanlar Bayramı. Ama Kurban Bayramı diye kullanırız Türkçe'de bunu. Müslümanlara işte Kurban Bayramında Kurban kesmeyi emretti bunun üzerine. Sallallahu ala İbrahim el halili ve selleme Sallallahu Allah'ın salatı Allah salat etsin Ala İbrahim'e İbrahim'e salat etsin El halili İbrahim el halil Yani halil olan dost, Allah'ın dostu olan İbrahim'e Allah salat etsin Ve selleme Ve ona selam etsin Ve sallallahu ala İbnihi İsmail'e ve selleme Ve yine Allah Allah onun oğlu İsmail'e de salat ve selam etsin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve selleme. Ee, sallallahu aleyhi Muhammed'in seyyidina sıkıntılı. sıkıntılı burada. Yani salavat da bu doğru değil. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Yani salat et. Salat ve selam etsin. 15. El Kabetu, El Kabetu, küp demek. Kabe, küp. Kabe küp demek. E, kabe küp şeklinde olduğu için ona bu isim verilmiştir. El Kabetu, Eliflamlı küp. Yani malum küp. İşte o kabe bildiğimiz kabe. Ve Zehbe İbrahimu, İbrahim gitti. Ve ade bade zalik, ve ade ade geçmişti dönmek demek. Ve ade bade zalik, bade sonra demek. Zalik bu. Bundan sonra döndü. İbrahim gitti ve bundan sonra döndü. Ve erade en yebina, beitenlillahi. Ve erade istedi demiştik. İstedi. Neyi istedi? Hemen enle belirtiyoruz. En yebina. Yebina Türkçe'deki gibi binadan geliyor bina etmek bina etmek bina etmeyi en yebna bina etmeyi istedi beyten istenen şey yani mef'ul nesnemiz burada beyt ev bir ev yapmayı istedi lillahi lillahi Allah için demek li harfi cer olduğu için harekesi lillahi oldu Allah için bir ev yapmayı istedi ve kanetil buyutu ve kanetil buyutu yani buyut burada özne, evler demek. Bet tekili, buyut çoğulu. Ve kânetil buyutu evler, evler neymiş? Kesîraten, çok idi, çok evler vardı. Evler çoktu. Ve و... mâ kâne beytun lillahi. Ve mâ kâne yok idi. Mâ kâne var idi. Maakane yok idi. Ve maakane beytun lillahi Allah için bir ev yok idi. Beytun lillahi Allah için bir ev. Ve maakane yok idi. Ya ne fihi llahe? ne ibadet edecekleri, İbadet etmek ibadet ediyorlar. Fihi içinde, fi de da içinde manasına geliyor. Fihi buradaki hi zamir oluyor eve gidiyor, eve dönüyor. İçinde ibadet edecekleri, Allah'a ibadet edecekleri bir ev yoktu. Buradaki Allah'e, eden sonra geldin, Allah'e, nef'ul. Yani Allah'a ibadet edecekleri bir ev yoktu. Ve erâde İsmailu. İsmail de istiyordu neyi? En, neyden sonra? Neyi sorusuna hemen en ile e, o oluşu bildiriyoruz. En yebna. Bina etmeyi, ne bina etmeyi ne dediğimizde de hemen mef'ul geliyor. Beyten, bir ev. Beyten, o yüzden hareketi üstün. Lillahi, Allah için. Ma'a validihi, babasıyla beraber o da istiyordu. Allah için bir ev yapmayı. Evet, hocam, Beyten, Lillahi, Allah için Yok, yok. Ayrı bunlar. Lillahi ile ayrı o. Allah için bir ev. İşte o neyi sorusun Cevabını aradığımızda şunu diyebilir diyebilmek için bir başlangıç edat. Mesela erab en ezbe inni uridu muhakkak ki ben istiyorum. Sen dersin ki neyi? Nazâ turi bir şey yapmayı istiyorsam enle başlarım. En ef-alu haza Şunu yapmayı istiyorum. İşte buradaki en o manaya onu katıyor buraya. Neyi sorusunun karşılığıdır en yani. Evet. Ve ne kale ve ne kale İbrahim'u ve İsmail'u kale bizim Türkçedeki gibi. Göçmek, taşımak, taşınak. intikal deriz mesela. Nakil. İntikal etmek. Nekale taşımak. Burada. kale İbrahim'u, İbrahim taşıdı. Ve İsmail'u Ve İsmail taşıdı. Neyi taşıdı? Nesne geliyor şimdi. Neyi sorusunda burada? Nesne, mef'ulü belirtiyor. Harekesi ne olmalı o zaman? Üstün olmalı. El-hicarate taş taşıdılar. Nerede? Minel Cibali. Dağlardan. Cebel dağ demek. Cibal dağlar demek. Min harfi ceri olduğu için Cibal kelimesinin harekesi li oldu. Cibali. Hocam burada bu biliyor musun? mi sen gidalo? Efendim? Marife edalo. Bidim mi sen gidalo? Nasıl yani? Bunu bu zihni şeydir yani. Zihni marife. Hı. Yani illa senin bildiğin bir dağ olması gerekmiyor. Dağlar. Dağlardan. Bu taşlarla mesela eliflam taksi gelmiş. Evet. Cins olarak belirliyor. Cins tabii. Şimdi eliflam taksi sadece marifelik için değildir. Asıl olan marifedir onda ama zihni ahit için Kullanılır. Bazen cins ismi belirtmek için kullanılır. Yani kullanma sebepleri var Elif Lam'ın. Tel-İnsan. Yani cins. el ins, El-Cin gibi. Dağlardan taşlar taşıdılar yani. El-Hicara. Hicara-te. Taşlar. Taş taşıdılar. Ve kâne İbrahimu yebnil Ka'beti bi yedihi. Manasını verecek. Ve kâne İbrahimu Yedi. İbrahim Yedi. idi, idi yebna bina ediyor idi. Ne yapıyormuş? Neyi bina ediyormuş? El kâbete neyi dediğimizde nesnesi mef'ulü üstünün olacak. El kâbete kâbe'yi yapıyordu. Neyle yapıyordu? Bi yedihi eliyle yapıyordu. Bir eliyle bina ediyordu. B harfi mi harfi çerir. Evet, B, B, B harfi harf cer. Şirket belirtiyor mu? Mesela mali B sahiplik belirtmez. Li li yelik şeyi belirtir daha çok. B yani beraber bir şeyle beraber demek. Yani. Uktub bil kalemi. Kalemle yaz. lela ile, ile manasını kadar bi. Ve kâne İsmailu yebnil Kâbe'te bi'edihi. Bu cümlenin yapısı da aynı yukarıdaki gibi. İsmail ile kabeyi eliyle yapıyordu. Ve kâne İbrahimu yezkurullâhe ve yed'u. Ve kâne İbrahimu, İbrahim ötre, şey, ötreli, fail. İbrahim idi aleyhim selam olsun. Yeskuru zikrediyor idi. Neyi zikrediyor idi? Allah'ı Allah'ı zikrediyor idi. Ve, ve dua ediyordu Ve kane İsmailu yedkurullah ve yedu aynı cümle. Burada İbrahim yerine İsmail gelir sadece. Şöyle dua ediyorlarmış. Rabbena takabbal minna inneke entes semiul alîm Bakara Suresi 127. Ayet Rabbena Rabbimiz Rab, Rab, Rabbena bizim Rabbimiz Tekabbel sen kabul et Minna sen bizden kabul et İnneke muhakkak ki sen Ente işte sen Essemi hakkıyla işten El Alim hakkıyla işten hakkıyla bilensin Nida aldığı çarabena diye o yüzden mi emir gelmiyor mesela ikbal falan bizden buyur diye emir olarak gelmiyor ama tekbel işte emir emir tekbel. O cezim. Ve tekbel Allah Allah da kabul etti. Hocam Hıçam tekbel. Ha? tel. Ta kabul. Yani bunun emir kipi böyle. Yani Ta ama azizene karşılığı için. Yok. Böyle. Takabbal minna yani emir kipi böyle. Yani bunlar standart belli kiplerde değil. Yani o kipler e, uymayabilir bazı kelimeler. Emir kipi, istek ise bunlar. İşte istek takabbel <gülüyor> minna bizden kabul et. Emir kipi diye geçer bunlar. Ve de verilmesi var hocam hani mal parasından. Halbuki ver kadını verir misin? Yani emredince insan Türkçe Türkçe düşünmeyeceğim burada. John Stephen orada emir Estağfurullah. Allah muhafız, elimizinde yer oldu değil mi? Eee, uğfur, <gülüyor> mesela. Estağfur yani başlanma dileme. Estağfirullah <gülüyor> dersin burada. Başlanmayı isterim. Ve <gülüyor> takabbalallahu Allah kabul etti min İbrahim'e ve İsmail'e min harfi celbe gelmesine rağmen gayrimun sarif olduğu için üstünlü geldi. Ve bâreke fil kâbeti bâreke bereket vermek, mübarek kılmak demek. Fil kâbeti Kâbe'yi mübarek kıldı. Berekette kıldı. Nahnu neteveccehu ilel kâbeti fi kulli salatin. Nahnu biz. Biz de neteveccehu teveccüh yönelmek demek. Ne teveccüh biz yöneliriz. Ne teveccüh Yok, buradaki zamir değil. Veceh'deki şey, yani kelimenin kökünde olan he bu. Ne teveccüh biz yöneliriz. Biz de yöneliriz. İle el-Kabe'ti Kabe'ye yöneliriz. Ilah harfi cer o yüzden harekesi esre. Fi kulli salatin. Kulle salat Kulli salat mudaf mudafın ilektir. Fi kulli salatin. Bütün namazlarda, he, bütün namazlarda, namazlarda kabeye yöneliriz bizde. Ve yusafirul muslimune. Bakın muslimunun hareketi ötre. Muslimun, şuradaki, çoğu, çoğulardan. Müslüman değil de muslimun. Demek ki burada fa'il. Yusafir, sefere çıkmak, yolculuk etmek demek. Yusafirul muslimune. Yani Müslümanlar yolculuk yaparlar. Nereye? İle ilel Kabe'ti. Kabe'ye yolculuk yaparlar. Fi eyyamil hacci. Eyyamul hacci, mufad muzaf ileyhi. Ama fi geldiği için fi eyyamil hacci. Hac günlerinde demek. Eyyam gün, günler. Yevm gün, eyyam günler. Hac günlerinde Müslümanlar Kabe'ye yolculuk ederler. Ve ytuflu ne bil kabeti ve yusallu ne indeha ytuft tavaf tavaftan geliyor ytuflu ne tavaf ederler bil kabeti kabeyi tavaf ederler ve yusallu ne indeha ve onun yanında yani o kabe'nin yanında namaz kılarlar barike Allahu fil kabeti Allah kabeyi mübarek kıldı bereketli kıldı. Ve tekabbele min İbrahim'e ve İsmail'e ve İbrahim ve İsmail'den kabul etti. Sallallahu ala İbrahim'e ve Sellem'e Allah'ın salatı ve selamı İbrahim üzerine olsun. Ve sallallahu ala İsmail'e ve Sellem'e Allah'ın salatı ve selamı İsmail'in üzerine olsun. Ve sallallahu ala Muhammed'in ve Sellem'e Allah'ın salatı ve selamı Muhammed'in üzerine olsun. Evet Allah izin verirse burada hizaya gelmiş. 16. başlığımız Temiz. Beytul Makdisi. Mudaf mudahhenne. Mukaddes ev, Makdis. Tenis mukaddes ev. Bir sonraki derste inşallah bunu işleyelim. Beytul Makdis. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ve esteğfiruke ve töbü